Sonra onların ardından yerlerine öyle bir nesil geldi ki namazı zayi terk ettiler ve şehvetlerine uydular. Onlar artık ileride cehennemdeki Gayya Vadisi'ni boğulayacaklardır ancak tevve edip iman ederek salih amel işleyenler müstesna işte onlar hiçbir zulme uğratılmadan cennete gireceklerdir. Cenneti adın bil kana Öyle adın cennetleri ki Rahman olan Allah onu kullarına gıyaben vaat etmiştir. Şüphesiz ki o Vadi yerine gelecek olandır. ve <gülüyor> Ve onlar orada boş bir söz işitmezler. Ancak selam işitirler ve orada sabah akşam kendilerine ait rızıkları vardır <gülüyor> kullarımızdan takva sahibi olanları varis kılacağımız cennet işte budur ve ma ne tenazzel illa bi amri rabbik lehu ma beyni idina ve ma kalfena ve ma beyni zalik ve ma ke Cebrail dedi ki, vahyin tehirinden dolayı üzülme. Çünkü biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında ne varsa ona aittir. Ve Rabbin seni asla unutucu değildir. Rabbü'l-semaat ve'l-erdi ve'ma beynahuma fe'buduhu vasfabilli ibadetih. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Öyleyse ona ibadet et ve ona ibadet etmekle sabırlı ol. Hiç onun adıyla isimlendirilmiş başka birini biliyor musun? Bir de insan ben öldüğüm zaman Gerçekten ileride hayat sahibi olarak kabirden çıkarılacak mıyım der. İnsan hiç ibret almaz mı ki daha önce kendisi henüz hiçbir şey değilken onu şüphesiz ki biz yaratmışızdır. Artık Rabbin'e yemin olsun ki o kafirleri ve şeytanları elbette mahşerde toplayacağız. Sonra onları diz üstü çökmüş olarak muhakkak cehennemin etrafında hazır bulunduracağız. Sonra her tahif eden Rahman'a en çok isyan edenleri şüphesiz çekip çıkaracağız. Ve önce onları cehenneme atacağız. Sonra elbette biz cehenneme girmeye daha layık olan kimseleri en iyi bileniz. Hem Sizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbinin kendi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra şirk ve küfürden sakınanları kurtarırız. Cennete koyarız. Ve zalimleri diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız. inkar edenler ise kendilerine ayetlerimiz dünyada açık açık okunduğu zaman İman edenlere Mümin ve kafirlerden Hangisi makam cihetiyle Daha hayırlı ve meclis itibariyle Daha güzeldir dediler <gülüyor> Halbuki onlardan önce Nice nesilleri helak etmişizdir ki onlar eşyaca ve gösterişçe daha güzeldiler. Kul men kana hatta Deki kim dalalette ise o takdirde Rahman ona ne kadar mühlet verirse versin, nihayet kendilerine vaat edileni ya dünyadaki azabı ya da kıyameti gördükleri zaman artık kimin yer daha kötü ve taraftarca daha zayıf olduğunu yakında bileceklerdir Allah ise hidayete erenleri hidayet cihetiyle daha da artırır ve kalıcı olan salih ameller Rabbinin katında sevapca da hayırlıdır Akıbette de hayırlıdır. Efər aytanlabeke, fərbi ve, Ey Resulü! ayetlerimizi inkar eden ve elbette bana mal ve evlat verilecektir diyen kimseyi gördün? Mü? O, gayba mu oldu. Onu bildi. Yoksa Rahman'ın katından bir söz mü aldı? Hayır, biz O'nun söylemekte olduğu şeyleri yazacağız. Ve kendisine azabı hiç bitmemek üzere artırarak uzaktıkça uzatacağız. وَنَرِثُهُ ve o söylemekte olduğu şeylere mal ve evlada da biz variz olacağız ve kendisi de bize yalnız olarak gelecektir <gülüyor> halbuki onlar Kendileri için bir izzet ve şefaat vesilesi olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, o ilahları onların tapmalarını yakında inkar edecekler ...ve onlara düşman olacaklardır. Görmedin mi? Şüphesiz ki biz, şeytanları kafirlerin üzerine gönderdik. Onları vesveseleriyle teşvik ederek, sürekli tahrik ediyorlar. Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onlar için günlerini ve nefeslerini birer birer sayıyoruz. يَوْمَ <gülüyor> O gün takva sahiplerini kendilerine ikramda bulunmak için heyet halinde Rahman'ın huzuruna toplarız. وَنَسُوقُ Günahkarları da susamış oldukları halde cehenneme süreriz. <gülüyor> o gün Rahman'ın katında izin almış olanlardan başkası şefaat hakkına sahip olmayacaktır. <gülüyor> Ve Rahman çocuk edindi dediler. şeyen Andolsun ki siz pek çirkin bir şey iddiasıyla geldiniz. Bundan dolayı neredeyse bir gazab-ı ilahi olarak gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılarak, Çökecektir <gülüyor> Rahman'a çocuk iddia ettiler diye <gülüyor> Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına layık değildir kullu men vel göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki Rahman'a kul olarak gelecek biri olmasın. <gülüyor> Amdolsun ki o onları ilmiyle kuşatmış hem onları ve yaptıklarını birer birer saymıştır. <gülüyor> ve onların hepsi kıyamet günü O'nun huzuruna tek başına gelecek olan kimselerdir. Doğrusu iman edip salih ameller işleyenler var ya, Rahman olan Allah onlar için kalplerde bir sevgi kılacaktır. فَاِنَّمَا Muhammed, işte onu, o Kur'an'ı ancak onunla takva sahiplerini müjdeleyesin ve inat eden bir kavmi korkutasın diye senin lisanında Arapça olarak indirerek kolaylaştırdı. <gülüyor> Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Şimdi kendilerinden hiçbir kimseyi hissediyor ve onların hafif bir sesini olsun işitiyor musun?